Türkiye'de kapitalizmin üçüncü aşamasını Anadolu kapitalizmi ana kategorisi altında ve kobi orta boy sermayenin gelişim sağladığı bir aşama olarak değerlendirmek mümkündür. Buna Anadolu'nun kapitalizm devrimi de denilebilir. Bu üçüncü kuşak bir Türk kapitalistleşmesidir. Birinci kuşak bürokratik kolektif Türk kapitalizmi iken, ikinci kuşak büyük kentlerdeki tekelci özel kapitalizm kuşağı, ve en son Anadolu Türk kapitalizmi kuşağıyla sistem tamamlanmış olmaktadır. Anadolu kapitalizminin esas patronluğuna AKP soyunmuştur. Her ne kadar Demokrat Parti, Adalet Partisi de Anavatan Partisi, Refah Partisi döneminde de Anadolu sermayesi gelişim göstermişse de bağımsız siyasi hareket olarak AKP ile kendini siyasi merkezin gerçek sahibi olarak konsolide etmeye çalışmaktadır. Burjuvalaşan Kürt kesimini de... ...içine almaya özen göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde... ...Türk-Kürt ilişkileri... ...en kritik döneme girer. Geleneksel İslam ideolojisi yerine... ...milliyetçilik ilişkilerin zihniyet zeminine oturur. Türk milliyetçiliğini... ...dıştan iki kaynak besler. Birincisi, Çarlık Rusya'sının... ...baskısı altındaki... ...Kazan Türklerinden, Aydınların... ...Avrupa üzeri edindikleri... ...tarih ve toplum bilgileridir. Osmanlı Hanedanı dışında... Bir Türk tarihinin varlığını ilk defa derli toplu sunmaya çalışırlar. İkincisi, sömürgecilikte geç kalmış Alman İmparatorluğu'nun doğusundan Orta Asya'ya yayılabilmek için kullanmayı düşündüğü Türk topluluklarını hem panislamist hem panTürkist düşüncelere çekme çabasıdır. Her iki ideolojik varyasyonla Çarlık Rusyası'na karşı İslamist ve Türkçü başkaldırıları destekleyip yayılma imkanına kavuşabileceğini sanmaktadır. Almanların meşhur Ostpolitik, Doğu politikası doktrini bu tür çaba ve destekleri gerektirmektedir. 1880'lerden itibaren İngiltere ve Fransa'nın yerine geçip Osmanlı İmparatorluğu üzerinde sürekli etkisini geliştiren Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkıp kendisiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunu da yıkıma götürecektir. İttihat ve Terakki Perver Fırkası Birliyetçiliği, Alman ve dış Türklerden kaynaklı ırkçı milliyetçi bir karaktere sahiptir. Alman milliyetçiliğinden esinlendiği için bu yapıyı kazanır. O dönem Alman tarihçileri saf ırk peşindedir. İttihatçı milliyetçiliği Alman yayılmacılığına uygun hat üzerinde tüm Türklük dünyasını aynı ırkçı milliyetçi bayrak altında toplamak ister. Bu yaklaşımın tarihsel toplumsal gerçeklikten kopuk olması Osmanlı İmparatorluğuna pahalıya mal olur. Buna mukabil imparatorluk enkazından ulusal kurtuluş savaşıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal önderlikli hareketin milliyetçiliğe yaklaşımı farklıdır. Anadolu kültür uygarlıklarını kendine esas alan Sümerlerden Hititlere kadar gelmiş geçmiş Anadolu uygarlıklarına dayalı bu milliyetçiliğe kültür milliyetçiliği veya Anadolu yurtseverliği demek mümkündür. Mustafa Kemal bu farklı milliyetçi anlayışların farkındadır. Kendisine ısrarla yapılan yeni kurulan Cumhuriyete Türk Cumhuriyeti diyelim önerisini yine açıkça reddedip Türkiye ırk bazlı değil ülke bazlı adlandırmasını daha uygun görmüştür. Her ırk soy bu milliyetçilik daha doğrusu yurseverlik içinde seve seve yer alabilir anlayışı içindedir. Bu milliyetçiliğe veya yurtseverliğe ırkçılık demek mümkün değildir. Fakat iddiaççıların uzantısı bazı aydınlar ırkçı söylemi geliştirerek söylemeye devam edeceklerdir. Özellikle Nihal Atsız Milliyetçiliğinde Yahudilikten dönmelerle diğer soylardan devşirmeler çok çarpıcı ve gerçekçi olarak ortaya konur. Devşirme ve dönmeleri hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde devleti ve Türklüğü bozan en tehlikeli gruplar olarak tanımlar. Bu anlayış 1948'de Millet Partisi 1960'tan sonra Milliyetçi Hareket Partisi olarak günümüze kadar taşınır. Anadolu milliyetçiliği ise Cumhuriyet Halk Fırkası içinde önce katı bir haldeyken 1960'tan sonra sosyal demokrat söylemle özünü kaybetmeden ve dönüşmeden günümüze kadar gelir. Milliyetçi ideoloji diğer tüm sağ sol İslami partilerde değişik dozlarda kullanılmaya devam eder. Türkiye'de kapitalizm geliştikçe Milliyetçiliğin devletten topluma doğru gelişerek ve derinleşerek devam etmesi temel bir zihniyet olgusudur. Türk Ataerkilliğinde hanedanlığın yerini alır. Türk milliyetçiliği bu yönüyle atayerkil bir özellikte olarak şekil kazanmıştır. Geri bir kapitalist ülke olmanın bunda rolü belirgindir. Fakat İslam ideolojisi de tümüyle terk edilmemiştir. Cumhuriyet döneminde diyanet bakanlık seviyesinde örgütlü olup, Özellikle Sünni İslam akidesini İslam olarak kontrol altına alır ve toplumun kontrolünü de önemli oranda bu tarz sözde laiklikle sürdürmeye çalışır. Laiklik burada sosyolojik bir olgu değil, resmi devlet ideolojisinin bir parçası olarak işlev görür. Bir nevi dinin kontrollü biçimde modernizm ile uyuşmasını sağlar. Cumhuriyet döneminin diğer ideolojik varyasyonları fazla gelişmemiş devletçi Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar tüm sağ-sol partiler devletçidir. Liberal, sosyalist eğilimlerle, daha kapalı ve yarı gizli çalışan sosyolojik karakterli İslami tarikatlarla temsil edilir. Cumhuriyetin ideolojik zeminini bilimselliğe dayandırmak için bizzat Mustafa Kemal Atatürk, büyük çaba harcamış olmakla birlikte sınırlı bir başarı sağlanmıştır. Daha çok bilimselliği kuşkulu olan birçok sağ-sol kapitalist söylemle Feodal İslam geleneği iç içe geçmiş olup, bulanık bir zemin yaratırlar. Cumhuriyetin askeri ve siyasi kuruluşu, içte ve dışta ilginç dengelere dayanmaktadır. Tarihte kapitalizme karşı ilk defa gerçekleştirilen 1917 Bolşevik devriminin sıcak zemininde destek bulan, içte başını İngiltere'nin çektiği itilaf devletlerinin toptan parçalama ve silme tehdidini duyan, Kürt ve Türk halk yığınlarını misak-ı milli stratejisi altında birleştiren ve hem yerel hem ulusal çapta kurtuluş hareketini organize eden Mustafa Kemal Paşa önderliği bu denge altında hem askeri hem siyasi bir zafer sağlayacaktır. Saltanat ve hilafete son verip Fransız Cumhuriyet modelini rehber edinen Mustafa Kemal önderliği aslında ciddi bir siyasal devrim gerçekleştirmektedir kökleri binlerce yıl ötesine giden hanedanlık ve dinsellik üzerine kurulu devlet yapısını yıkıp Cumhuriyet ilan etmek çok ciddi bir devrimci pratiktir. Bu tür geri ve işgal edilmiş ülke koşullarında o deneme kadar eşi görülmemiş bir olaydır. Cumhuriyet'in 1920-45 rotası kapitalist ve sosyalist sistem arasındaki denge savaşına dayalı olarak gelişim gösterir. Denge 1945'ten sonra ABD önderliğinde kapitalizm lehine ağır basınca Türkiye Cumhuriyeti dış kaynaklı bu gelişmeden yana tavır koyup önce NATO'da askeri olarak sonra ekonomik, sosyal ve siyasal alanda sistemle eklemlenmeye çalışır. Demokrat Parti ile bu süreç hızlanır. Otoriter cumhuriyetçilikten oligarşik cumhuriyete doğru yaşanan siyasi gelişmeler ekonomide sanayi ve mali kapitalizmle bütünleşir. 1980 sonrasında dünya çapında yaşanan yeni liberal küresel hamleyle, dışa eklemlenme ve ulus devlet modelinden uzaklaşma ile yeni bir aşamaya erişir. ABD önderliğindeki dünya kapitalist sisteminin Sovyet çözülüşünden sonraki kaotik dönemine iyice girer. Sistemle eklemlenme, askeri, ekonomik, siyasi, medyatik ve kültürel alanda tamamlanmış gibidir. Önce NATO'nun Sovyetlere karşı bir kanat rolünü oynayan Türkiye, Büyük Orta Doğu projesinde bir cephe ülkesi olarak kendi tarihsel ve toplumsal temelleriyle uygarlıklar çatışması teorisine göre yeniden yüzleşerek, ilişki ve çelişkilerini yenileyerek, kaotik ortamdan yeni bir yapılanma ile çıkmaya çalışmaktadır. Kürt-Türk ilişkileri Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerle bağlantılı olarak üç döneme ayrılabilir. Birinci dönem Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan 1940'a kadar süren dönemdir. Ulusal Kurtuluş sürecine girildiğinde Kürt toplumunun ana gövdesi klasik ümmet anlayışı içinde devlet kültürüne bağlı olmaya devam etmektedir. Güneyde gerçekleşen İngiliz ve Fransız işgallerine karşı ortak bir refleksle karşı durmaktadır. Urfa-Antep-Maraş direnmesi tipik bir Kürt-Türk ortak direnişidir. Tarihsel gelenek devam ettirilmektedir dini ve kavmi ortaklık vardır. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından sonuna kadar... milliyetçi ideoloji açıkça dillendirilmemiştir. İslam kardeşliği, ümmet anlayışına bağlı olarak... daha belirgin bir rol oynamaktadır. Zaten 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi... iki halkın ortak meclisi olarak değerlendirilmektedir. Kürt parlamenterler, Kürdistan mebusu olarak... resmen ilan edilmektedir. İki halk arasında kavmiyet çelişkisine yer yoktur. Hatta o dönemde patlak veren Koçgiri Kürt isyanı aynı kardeşlik esprisi altında bitirilmeye çalışılır. Cumhuriyet'in kuruluş ve ilanında Kürtlerin stratejik rolü en azından 1071'deki Malazgirt 1514'deki çaldıran 1516'daki Mercidabık stratejik zaferleri kadar belirgindir. Bunda Mustafa Kemal Paşa'nın stratejik ve taktik yaklaşımlarının belirleyici payı vardır. Paşa, gayet açık biçimde Kürt-Türk ayrılığı, hele hele karşıtlığı ikisinin de sonu olur. Değerlendirmesiyle her iki halkın neden birleşik hareket etmeleri gerektiğini ortaya koyar. Bazı sınırlı kışkırtmalar dışında Kürtler bu çağrıya olumlu yanıt vermişlerdir. Hem halk olarak hem de üst aristokratik kesimler olarak 1925'te durumun olumsuzlaşmasında çeşitli faktörler rol oynar. Birincisi, Cumhuriyet'in Türk milliyetçiliğine dayalı gelişeceğinin, ümmetçiliğin ve dolayısıyla halifelik ve saltanatın bir daha geri dönmeyeceğinin anlaşılmasıdır. İkincisi, Kürt işbirlikçi tabakasının eski ayrıcalıklarını yitirmesi, Türk ulus devletinde kendilerine Kürt olarak yer verilmeyeceğinin gün geçtikçe açığa çıkmasıdır. Üçüncüsü, gerek İngilizlerin Kerkük-Musul sorunu, gerekse Osmanlı Hanedanı'nın saltanat ve halifelik iddialarının kışkırtıcı etkisidir. İsyanlarda bir kısım Kürt aydınının oluşturduğu kürt -e Ali cemiyetlerinin rolü vardır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren oluşan İlkel Kürt Milliyetçiliği, ikinci meşrutiyetten sonra birçok dernek ve gazete kurarak bazı Kürt reformlarının peşinde koşmuştu. İsyanlar objektif olarak Osmanlı ümmet anlayışlı feodal kalıntılarla Türk milliyetçiliğinin Cumhuriyet versiyonu arasındaki iç isyanların Aznavur-Yozgat isyanları devamı gibi anlaşılabilir. Osmanlılıkla Cumhuriyetçilik arasındaki çatışmanın Kürtlere yansımış biçimidir. Yaklaşık 1940'lara kadar sürmüşlerdir. Bu dönemdeki isyanları da üç döneme ayırabiliriz. Birincisi 1925'te hani genç dolaylarında patlak veren Şeyh Said önderlikli isyandır. Mevzi çatışmalar halinde 1928'e kadar devam etmiştir. Yakın dönem Osmanlı ümmet anlayışının derin etkisi altındadır. Sünni-Nakşi tarikatının etkisi belirgindir. Osmanlı dönemindeki ayrıcalıklarının elden gitmesinin de rolü vardır. Önlerine Kürdistan'ı bir hedef koymaktan çok Osmanlı halifesi ve saltanatını geri getirmek istemi daha güçlüdür. Dini devlet eğilimi açıktır. Kürt aydınların, Cibranlı Halit önderliğinde kurdukları Azadi Cemiyeti 1924, önderlerinin yakalanmasından ötürü yerine getirmek istedikleri önderlik rolünü oynayamamıştır. İngiliz etkisi dolaylıdır. Adeta Musul-Kerkük'ü bırakmazsanız biz de Kürt isyanını destekleriz biçiminde, şantaj bari bir yaklaşımla koz olarak Kemalistlere karşı kullanılmışlardır. Bu da Kürt-Türk ilişkilerinin olumsuzlaşmasında temel bir rol oynamıştır. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk, 1924 başlarında Kürtlerin özgürlük problemlerini kabul etmekte, bir çözüm arayışında olduklarını bu yılda yaptığı İzmit Basın Konferansı'nda dile getirmektedir. İsyan muhtemel çözümleyici yaklaşımların tümünü ortadan kaldırır tam tasfiye ve asimilasyon eğilimi öne çıkar. Mustafa Kemal, isyanda halife, İngiltere ve iç ümmetçi güçlerin ortaklaşa çabalarla cumhuriyeti ortadan kaldırmak istediklerine dair ciddi bir tehdit algılar. O kadar şiddetle üzerine gitmesinin temel nedeni budur. Bir Kürt probleminden ziyade cumhuriyeti yıkmak, yerine emperyalizmi ve işbirlikçilerinin saltanatını geri getirme çabası olarak görür. Bundan sonraki tüm isyanlar bu tehdit algılamasının etkisi altında değerlendirilecek, hatta bir fobi olarak günümüze kadar aynı etkiyi sürdürecektir. Bu, Cumhuriyet tarihinin Kürtlere olumsuz yaklaşımındaki en temel kırılmadır. Halbuki Kürtler, Cumhuriyet'in kuruluşunda asli öger olundedir. Bu kadar köklü kırılmanın etkisinin büyük bir anormal baskıya yol açması belirttiğimiz tehdit algılamasıyla yakından bağlantılıdır. Bu tehdit algılaması bir an önce Kürtleri nefes alamaz hale getirme, hak aramak bir yana adını bile ağzına alamayacak kadar susturma politik çizgisi haline getirilmiştir. İngiliz etkisi yani iki tarafı da provaka etme çok tahripkar bir rol oynamıştır. Aynı etkiye yol açan diğer batılı büyük devletler, Ermeni ve Asuri halkın tasfiyesinde de belirleyici rol sahibidir. Dokunmasalardı bu halkların başına, Yaşadıkları felaketlerin gelmesi düşünülemezdi. İkinci dönemdeki isyan 1928'den 1932'ye kadar süren Ağrı'daki İhsan Nuri Paşa önderlikli isyandır. Benzer nedenlere dayanmakla birlikte daha milliyetçi bir renge sahiptir. 1928'de Ermenilerle Kürtlerin Ortak Aydınlar Örgütü olarak kurulan Hoybun Cemiyetinin ideolojik etkisi vardır. Mahalli kalmaktan kurtulamamıştır. Üçüncü dönemde Dersim isyanı vardır. Aslında Dersim o güne dek sürekli özgür kalmış bir bölgedir. Cumhuriyetin merkezi otoritesini kendine yönelik bir son gibi görmektedir. Irili ufaklı birçok isyan bölgede sürekli vardır. Sonuncu isyan olarak 1937-1938 yıllarında doruk noktasına varır. Kalıntıları günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Bölge Alevi Kürt geleneklidir. ...sünni nakşi olan Şeyh Said isyanıyla bütünleşmemişlerdir. Bu durum Kürtler içinde temel bir bölünmedir. 1925'teki İngilizlerin etkisine benzeyen bir etkiyi... ...Hatay meselesinden ötürü 1936'dan itibaren Fransızlar göstermeye başlamıştır. Bu etki de Dersim'in şiddetle ezilmesinde pay sahibidir. İsyanlar hakkında Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar... Sadece ezmeyle meselenin halledilmeyeceğinin bilincindedir. Özellikle idamlarda aşırıya gittiklerini İsmet Paşa hatıralarında belirtmektedir. Cumhuriyet için derin bir yara açıldığını fark etmişlerdir. Üzerini küllendirmeyi bu nedenle çözmeye tercih etmişlerdir. Zaten dünya çapında zirvede olan hakim ulus devlet milliyetçiliğinin başka bir çözüme olanak sunması düşünülmemektedir. İmparatorluktaki yitiklerin acıları da eklenince Kürt ve Kürdistan'ın yutulması tek bir seçenek gibi kalmaktadır. Bu yaklaşım İmparatorluğun da sonunu getiren en temel etkenlerden biridir. Liberal çözümleri geliştiren İngiltere dünya üzerindeki etkisini günümüze kadar sürdürebilmiştir. İsyanları ve tenkilini, bastırılmasını, sınıfsal ve ideolojik yapılarından ötürü birbirini besleyen ve provaka eden iki büyük yanlış tarihsel eylem olarak değerlendirmek mümkündür. Şüphesiz bunda kapitalist sistemin milliyetçiliği, faşizmi ve sömürgeciliği üreten yapısının etkisi esastır. Kürt-Türk ilişkilerindeki ikinci dönem 1940-70 yıllarında yaşanan büyük suskunluk dönemidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sert koşullarında herhangi bir hareket beklemek zordur. Demokrat Parti iktidarı döneminde farklı bir gelişme ortaya çıkmaktadır. Demokrat Parti iktidarı, eşrafı yeniden devlete taşırken, Kürt önde gelenlerini de ihmal etmemiştir. CHP'ye karşı yoğun olan tepkiyi örgütlemek açısından, Kürt feodal, aşireçi ve dinci önderler büyük bir imkan sunmaktadır. Demokrat Parti bu potansiyeli, oligarşi yaratma ve geliştirmede önemli bir kuvvet haline getirmiştir. Kürt üst tabakası Kürtçülükten soyutlanmış olarak devletteki yerlerini almaktan memnundurlar. Kürtçülük belasından kurtulmak ve iyi bir Türkçü kesilmek tarihsel karakterlerine de hayli uygundur. Onlar hiçbir zaman Kürt dili ve kültürünün taşıyıcı rolünü benzer örneklerine göre oynamamışlardır. Sümerlerden beri hakim iktidar gücünün dili ve kültürüyle yaşama adeta genlerine işlemiştir. İsyancılıktaki rolleri bile şantajla paylarını arttırmakta bir koz olmaktan öteye anlam taşımaz. Bu dönemde çok cılız birkaç aydın dışında hiçbir Kürt etkinliği yoktur. Yalnız Irak Kürdistanındaki Kürt isyanının dolaylı bir etkisi söz konusudur. Bir de dışarıdan yayın yapan bazı Kürtçe radyoların etkisi vardır. Bunlar da olmazsa ...Kürtlerin kendi farklarına varmaları çok zor olacaktı. Diğer yandan, devlet yoğun bir asimilasyon politikası gütmekte... ...Vatandaş Türkçe konuş sloganıyla bunu tehdit edercesine vardırmaktadır. Tek bir Kürtçe gazete, dergi ve kitabın yayınlanması mümkün olmamaktadır. Sorunun böyle küllendirilmesi, bir çözüm olacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu politikaların bütün iç yüzüyle ortaya çıkarılması hayli aydınlatıcı bir rol oynayacaktır. 1970'lerde ters tepecektir. Üçüncü dönem 1968 Gençlik Hareketi sonrası başlayan ve halen devam eden dönemdir. 1968 Gençlik Hareketi daha çok Türkiye Solu kanalıyla Kürt gençliği üzerinde de etkili olmuştur. Ulusal sorunlara ilişkin Marksist yorumların yoğunca tartışıldığı bu dönemde Kürt aydın ve gençleri 1970'lere doğru Önceleri DEDEKO, Devrimci Doğu Kültür Ocakları hareketini yaratmışlar, sonraları bazı Fransiyollara bölünerek etkili olmak istemişlerdir. 1970-80 arasındaki sert ideolojik mücadeleden PKK güçlü çıkarak 1984'te başlattığı 15 Ağustos atılımıyla sürece Kürdistan genelinde damgasını vurmuştur. Tarihte ilk defa emekçi Kürtlerin, ideolojik ve politik perspektifini esas alarak geliştirmek istediği Kürt Özgürlük Hareketi'ni yol açtığı önemli sorun ve çözümsel gelişmeyle günümüze kadar etkinliğini yitirmeden devam ettirmektedir.